Cuma adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Katkılarından dolayı kroş kalemlerine teşekkür ederiz. cuma adlı adamlar hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra katkılarından dolayı kroz kalemlerine teşekkür ederiz Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler. İki de konuğumuz var bugün. Onlara da hoş geldin diyelim. Siz de hoş geldiniz. Ceren ve Birkaç Yahya. Birkaç gündür de anons ediyoruz zaten. Ceren Özselçuk ve Yahya Madra. Boğaziçi Üniversitesi'nde iki öğretim üyesi. Aynı zamanda Ritikin Marksizm Dergisi'nin yardımcı editörü Matra ve aynı zamanda de yayın kurulu üyesi. Her ikisi de gerek Madra ve gerekse Özselçuk. Onların yazdıkları üç makaleyi temel alarak konuşacağız bugün. Psikanizm ve Marksizm, Marksiz marx, bir aksiyon olarak Marksizm çok e, geniş bir konu, zamanı ne kadar, nedendi ekonomik kullanmaya kalka çalışırsak çalışalım e, tamamını kapsayamayacak. Şimdi ben önce Psikanizm ve Marksizm sorundan başlamak istiyorum. Yazdığınız bir yazıda psikanizm ve Marksizm başlığını da taşıyor zaten. Laklo'nun Marksizm ile psikanizm arasındaki ilişkinin şimdiye dediğim bir tamamlayıcılık ilişkisi olduğunu, yani Marksizler psikanizmi tamamlayıcı olarak kabul ettiklerini, ama asıl olanın bundan sonra yapılması gereken bir diyalog ilişkisi olduğunu belirtiyor Laklo. Neden böyle bir diyaloga ihtiyaç hissediyor Marksizm? Yani Marksizmin rasyonelliğiyle ile bilinç bilinçaltı arasındaki bir, bu ilişki, ilişkilendirme çabası. Ayrıca psikolojinin özel bir türüden söz ediyorsunuz siz de. Marx'ı ile okumak başlıklı yazınızda. Bunu biraz açalım isterseniz. Tabii. Öncelikle teşekkürler bizi buraya davet ettiğiniz için. Biz mutluyuz. Diyalog aslında belki biraz oradan başlamak lazım. Diyalog değil de yani Marksizmi psikolojik eleştiriye tabi tuttuğumuzda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 Marksizmle bir diyalog içine sokmak verki. Peki bu um, Marks-Lakans terimlerle kavramlarla kategorilerle tekrar ele almak aslında bir, bir eğilim galiba yani Marksist düşünceyi yeni bir yaklaşım. Ama yanlış anlamadıysam sizi diğerlerinden yani Marks ve Lacan buluşmasını gerçekleştiren diğer düşünürlerden bir, nok bir noktada ayrıldığınızı söylüyorsunuz. Bu ayrılık noktasını biraz açar mısınız bize? şey? Ee,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 Biz biraz daha hani üretim ilişkileri içinden bakmak istiyoruz. Orada bir şey evet. eklemek istiyorum. Yani tüketim üzerine düşünen lakancı psikolojik gelenek. Ona biz mesela kapitalizmin psikolojisi de adını verdik yazılardan bir tanesinde. Şöyle bir mekanizma var aslında orada. Arzunun tatmin olmama üstüne kurulu olan mekanizması. Çünkü arzu tatmin olursa yok olur. Bir şekilde bir nesneden diğerine bir Metadan diğerine ilerleyen bir arzunun mekanizması var. Kapitalizmin belki de bu düşünürlerin özellikle fark ettikleri nokta kapitalizmin bu mekanizmayı kullanması. Yani aslında var olan bir arzunun mantığını kapitalizm kullanıyor. Bu tabii reklamcılık. Söyleminin özellikle kullandığı bir şey sürdürülebilir kılıyor yani bitmeyen bir arzu haline dönüştürüyor ya da onu sürekli kaşıyor y yeniliyor evet. yeniliyor evet. evet ve bir tatmin olma şeysi telosu fakat bu hiçbir zaman tatmin olmuyor tabii çünkü her meta her obje her nesne yetersiz kalacaktır.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 başladı. Alt başlı da o zaten. Ee, orada kuramcı e, humanist okulun greed, açgözlülük e, kavramının yerine e, istikras, yeni istikrarsızlaştırıcı bir kavram olarak siz e, ikame etmişsiniz. Onun biraz neden e, burada bir ilişkisi de var tabii. Humanist okul kapitalist üretim ilişkilerini pazar hep doğal olarak görüyor. E, Lacan bunun doğalla ...bozduğunu... ...Marx'ın da bunu politize bir alanı olduğunu... ...çelişkiler alanı olarak... ...gördüğünü söylüyorsunuz... ...bunu isterseniz bir açalım... ...çok karmaşık biliyorum... ...çok sorular var... ...pek çok soru var sorduğum içerisinde ama... ...açalım isterseniz... ...şöyle bir başlangıç yapalım... ...belki yani... ...buradaki açgözlülük evet. söylemi... ...aslında olağan ideoloji dediğimiz... ...kime sorsanız... ...sokakta çevirseniz... ...ne oluyor burada... ...işte açgözlüler... ...deniliyor...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 Farklı ilişkiler. Farklı rejimler. Hı hı. Belki burada biraz... E... Foucault'cu bir terim değil mi biraz? Aslında da faz rejimde. Foucault'a da var. E, doğru. Oradan da yani beslenmiş olabiliriz. Ama hani Foucault'daki arzudan biraz daha tabii juissance ayrılıyor. E... Mesela şey örneğini hı. verebiliriz Ceren. Girişimci emri yahut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 ya da ağlayıcılardan bahsediyor. Bunun gibi bence mesela medyadaki bu girişimci imgeleri bir anlamda bunların yeniden üretilmesi bir anlamda insanların bu kişiler girişimci biz değiliz bu kişiler bizim yerimize zaten hazırlıyor şeyse o yüzden bu ün şeysi de var biraz aslında ün şan söylemleri sürekli yeniden üretiliyor sürekli bu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 liberal yönetimsel liderleştiriyorsunuz. Şimdi 1900 2008'den bu yana da çok ciddi bir krizi var e, kapitalizmin ve bu kriz karşısında 1945'e dönüş yani Keynesyen politikaları bir şekilde dönüş öneriyorlar. Siz, siz ona sıcak bakmıyorsunuz ve eleştiriyorsunuz. Bunu konuşabilirseniz. konuşalım ee, bu Rick Wolf'un e, iktisatçi Marksist Rick Wolf'un önemli bir e, saptaması var.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 ...devam ettirdiği Başkan büyük toplum. Bak, evet, politikalarıydı değil mi? O? Evet, evet. Ee, Roosevelt'in başlattığı sonra Johnson'un... Johnson. ...savaş sonrasında yenilediği Fordist düzen... ...belki. O e, şöyle bir şey yarattı. E, tüketimle... E, ...yani hem daha çok tüketerek... E, ...daha bir refah olunacak... ...ve dolayısıyla da refah toplumu dediğimiz şey... ...aslında daha çok tüketmeyle... E, ...şey yapacak. Fakat bu... E, bir açıdan bakılırsa petrol ucuz petrol tarafından yani hani çok kaba olacak ama Finansı finanse edilen yani, yani Keynescilik evet Keynescilik iktisadı mümkün kılan zaten 74'e kadar da öyle devam etti 74'e de kadar öyle Tim Mitchell'ın da argümanı zaten eee iktisat bir petro e, yani petro bilgi Evet. E, ...petrolyum e, bilgisi. Onun üzerine kurulu Bütün medeniyet aslında... Evet. ...medeniyet, tırnak içindeki medeniyet... ...aslında ucuz enerji ve başta da petrol... ...ve oldu. büyüme de zaten... Bir, yani ...ileriye doğru atma... E, ...sürekli, borçlanarak büyüme... ...gerçi borçlanma 80'dan sonra başlıyor. Evet. Çok ilginç bir şekilde evet. yani... E, ...o da ilginç bir boyutu olayın... E,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 anlamda örgütlenmiş bir şey, kalabalık değil oradaki, o da bir başka politik olarak bir başka yönü. Ama iktisadi olarak nedir yani 2008'deki derinleşmesi mi aslında? E, derinleşmesi mi? Obama'dan çok da beklentiler vardı aslında. Evet, Yapamadığım gibi, o da bir şey var yani. onunla da bir <gülüyor> ilişkisi var bence yani o hayal kırıklığının. Evet.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 ...karşı bu şekilde bir hayır demek... ...bence çok önemli özellikle Amerika için. Bir de şey var... ...çok onur sözlüğü... ...teleffüsü diyor. Evet. Bu insanlar onurlu insanlardır... ...onların mücadeleleri desteklenmelidir. Birkaç hafta önce, bir süre önce... ...John Holloway'ı kitaplarından yola çıkarak... ...bir program hazırlamıştık. Orada kapitalizme karşı çıkmanın bir onur meselesi olduğunu söyledi.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 Hı -hı. O anlamda bir de e, var olan belki e, talep siyasetinden bir kopuşta yani onun bir haysiyeti de ya da ona bir hayır demekte Hı -hı. ben özellikle bu e, hani, iki gün önce seyrediyordum e, sendikaların bir takım deklarasyonlarını e, şey diyorlar mesela işte bu e, Wall Street işgali hani bize çok şey öğretiyor.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 Traveled the world around Wandered far from home Sailed the ocean in foreign skies Still further to roam Back into my baby's arms Safe from this world of womb. Alone oh, no. Seafaring Song. Isabel Campbell ve Mark Lennigan'dan dinledik. Saat 11.33. Ve Cuma Adlı Adamlar Programı'nda Ceren Özselçük ve Yahya Madre'yi konuk ediyoruz. Salih Turhan'ın. Evet, şimdi komünizm ideasından, komünist aksiyondan söz edelim. Bu ideanın aksiyon olarak komünizm, Marx'ın komünizm tanımının o modernist ve tarihselci vizyonu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 çatışmaları göz ardı edebilecek bir noktaya gidebilir. Bir anda herkese içermek. Herkese içermekten çok istisnaya hayır demek aslında yani bir alan açıp ondan sonra talepleri tek tek yine Rick ve sizin de söylediğiniz gibi yani demokratik bir biçimde değerlendirmek, konuşmak e, hani ortaklaşmaya çalışmak. Belki böyle bir çaba. E, fakat herkese içermekten biraz daha farklı bence. Herkese içermek yerine gelen herkese Açık buyur demek. demek. He, buyur evet, demek. buyur. Evet, demek. Demek. Evet, evet, evet. Belki. Yani son sloganı da şu önerdiği Amerika bu şirket kapitalizminden daha iyisini yapmak iyi, yapabilir, layıktır. Evet. diye de evet. bir slogan. Öyle en <gülüyor> ufak milliyetçilik <gülüyor> yapabiliyoruz yani tabii, Yani hani ama şey bu, olarak tabii mecburen. ben <gülüyor> Yıllardır bekliyordum zaten ama bu Amerika'dan gelmeyecek Senerden En tecrübeli sivil hareketler filan da orada. Buna doğru, da ikrar etmemiz lazım.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 birincil hedefi yani evet. sembol olarak da bizati hareket evet. olarak da oradaki alanın işgal edilmesi onun için de ben şeyi tam anlayamıyorum doğrusu katılmamayı çünkü orada evet. mesela en arkadaki ya polis izin vermiyor işte mesela o megafon kullanılmasına filan onun için de çok parlak yeni şeyler geliştiriyorlar bir konuşan kimse herkesin konuşma hakkı var.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 belki de dediğin gibi gelmek ve bu tartışılsa onlar yani bu orada tartışılabilir. O alan zaten o tartışmaya açılmış zaten halde. Zaten Ama genel kurulu amaç var. genel kurulu. Bir zaten. duygulanım tarihi genel. var. Evet. Yani o tarihin getirdiği bir yük var. Ve Doğru. o yüzden de bir şüphe bakılıyor. Ama i̇şte. bence yıkmak lazım. Yıkmak lazım. lazım Benim evet. kanaatim odur yani. Evet doğru. Amerika'daki işçi sınıfının yapısı çok farklı, daha karmaşık aslında Ortadakinden, değil mi? Yani 3-4 yıl önce bir röportaj da yapmıştık, burada da yayınladık. Bill Ayers'le bir röportaj yapmıştık. O ben uzun süre Amerika'daki işçi sınıfının bir şablon olarak kavramıştım yani Marx'ın söylediklerini. Ancak Gracely Baksı okuduktan sonra diyor, siyahlarla, siyahların Amerika'daki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 IWW bir sendika var. Ama bir de uzun süre kış yürküsünde yatan sendikalar vardı yani. O Amerika'nın kendine özgü bir yapısı da var. Onda da dikkat çok karmaşık. Yani şabloncu düşünmemek gerekiyor. Şimdi ben size bir soru soracağım. Siz post kapitalist ekonomilerden bahsediyorsunuz yazınızda. Yani kapitalizmin içerisinde açılan bir tür çatlaklar da bunlar aslında. Böyle alan açılan alanlar. İki tane de örnek vermişsiniz. Hong Kong'daki Asya Göçmenler Merkezi. Bir de Massachusetts'da Holihock galiba. Holihock. Holihock bir tanesi kent tarımcılığı yapan bir şey ikincisi bu evet. mesela diğer de göçmenlerin kendi arını bu iki örneği bize özetler misiniz dinleyicilerimiz de öğrensinler nedir bunlar Postkapitalist ekonomileri ekonomiler nasıl çalışıyor kapitalizmin içerisinde biraz uzun ama özetler misiniz hayır yoktan belki yani başlarsan o şeyden ee, çok yani sen atlayacaksan ben e başlayayım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 yani komünizm yeniden aslında düşünmek e, bağlamında o e, örneği e, kullandık. E, orada da yani... E, Anlam dünyasının yeniden düzenlenmesiyle ilgili bir mevzuda ve yani yeteneklerin evet, yeniden düzenlenmesi. Evet, yani kapitalizmin bir takım... E, e, yani kapitalizmin bir estetiği de var. E, bir takım rolleri e, dayıyor. E, bir takım değişmez... ...hadlar bildiriyor... ...diyelim yani insanları had bildiriyor... Çiziyor. ...sınırlar çiziyor... ...yetenekler, ee, kimlikler dayatıyor... ...yetenekler dayatıyor aynen... ...özellikle de e, zihni emek... ...kol emeği arasındaki... E, hmm. ...emeğin altını çiziyor... ...yarıyor nüfusu... ...o antagonizma etrafında... ...dolayısıyla bu örnek... E, ...bir mahalli... E, ...kolektif... E, ...işte... E,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 ...bir iş bulacağım falan diyor. Aa, ne güzel diyor fabrikadaki çalışan adam. Ee, niye ne güzel diyorsun? Sana ne olacak diyor ve öyle bitiyor. Yani fabrikadaki Hı. çalışan adam orada. Evet. Ee, fakat işletmeye çocuk... ...okumuş gitmiş tekrar bir başka bir iş... ...bulacak. Ee, yani o anlamda... ...orada bir pozisyonun, durumların... E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 çıkarlığın peşinde koşan ve bu insanı ideal bir insan olarak bize yaptı. Ama bir yandan, e, Wall Street, e, son sadece Amerika'da sınırlı değil, dünyanın pek çok yerinde, Maldide, Şili'de ve Tel Aviv'de de gördüğümüz insanlar da, bunlar Ömer Mardede de konuştuğumuz bir devrimci bir halk.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 Tipleme, evet. Brad, neydi adamın adı, Easton'un kitabındaki o bir imge yani o bir ideal ama o idealin efektleri var. O idealin efektleri onu onla özdeşleşmek olabilir ama ben daha çok orada bir ezilme var o evet. idealin altında evet. ve birçok toplumdaki insan o idealin ezilerek var oluyor yani pa, onun bir paralanıyor basit, yedim, paralanıyor evet ve yani kokain, mokain falan evet, kaheliman öyle şey.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 Evet orada tamamen bireyci ve Bireyi, işte atomize at, olmuş evet, bir şey var. var. İşte, Bu belki de onun yani. cevabı şimdi bazı değerleri bir kooperatif anlayış içinde dayanışmayı empati ve empatiyi de tamamen içeren. Yani yepyeni bir deney ta belki 68'e kadar da geri götürebiliriz ama yenilmiş tabii dağılmış bir şey ama 99 Seattle'da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 Türkiye'deki de mesela evet, Türkiye'deki de başka bir problemden mahluldü. Bence Türkiye genellikle dışarın dışında kalıyor bu tarz devrimci <gülüyor> gelişimle maalesef. <gülüyor> yani bunu kabul etmek zorunda. Ama Amerika'da özellikle Students for a Democratic Society evet. filan de Halil onları çok epey de konuştuk. Evet. Çok ciddi bir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 Dün hatta. Dün, evet. Sana programımız da burada galiba sona eriyor. Çok az program, zamanımız kaldı. İsterseniz söyleyecekleriniz varsa ekleyin. Ve şey, noktalayalım. Konuşmamız gereken şeyleri çok azını konuştuk zaten. Konuşabildik.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 tercüme etmemiz lazım. Başka türlü olmuyor demiş. Enteresan doğrusu yani. Türkiye'de de medyada en güvendiğimiz liberal medya organlarında falan da pek bir şeye rastlamadık. Bir zombi kılığında dolaştıkları Hı. zaman ilginç, <gülüyor> eğlence değeri var diye. Sadece çıkıyor. ondan ibaret değil tabii. <gülüyor> pek öyle değil yani mesele. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür evet. ed Teşekkürler. Evet. Tekrar konuşmak üzere. Ee, galiba artık parça çalacak da zamanı, kanunu yoğun konuştuk. Bu şekilde programı da bitiriyoruz. Hepinize günaydın. So Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra